Merhaba, ya Nureyini merhaba, merhaba, Jedd Halhuseyni merhaba, ya Habibi, ya Muhammed merhaba, ya İmam al Qibleteyini merhaba. Alhamdulillah, İddi hedân alı hâda. Fakat kân alı tedâi, lâ ula hedân Allah. Ma <mâ> tövfikiy ve Muhammed Muhammed Muhammed Allahu Allah te ve tekket saadetlerinin Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizlere bildirmiş olduğu indirmiş olduğu haberleri ki bunların hepsi vahidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma entuku kafadan konuşmaz, keyfinden konuşmaz. Inhu illa vahiyuhu. Hepsi Kendisine vahiy edilen, Allah tarafından bildirilen bir vahiyden ibarettir. 1400 sene evvel bunları buyurdu. 1400 küsür sene evvel. Bundan ne kadar sonra olacak? Bu da belli değildir. Hazreti Mehdi'nin çıkışıyla ilgili alametler, İsa Aleyhisselam'ın inişi, deccalın çıkışı sair. Bu derslerde sırayla sayacak olduklarımızın hepsi vahidir. Çünkü bunlar çok seneler sonra vuku bulacağı için Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme göre gayiptir. Ve la yuzhiru ala gaybiye hada illa men irteza rasul. Allah gaybine kimseyi muttali'a kılmaz ancak sevip seçtiği razı olduğu rasullerine gaybı bildirir. İşte allah Teala Habibine sallallahu aleyhi ve sellem haberler vermiştir. O da bize bu haberleri bildirmiştir. Biz de size şimdi okuyoruz. İnşallah bu sohbetler kalıcı olacaktır. Bunlar eser mahiyeti taşıyacaktır. Ve bizden sonra tabii teknolojinin de ilerlemesiyle Allah bir mani vermezse Allah'ımız Celle Celaluhu sizlerin de bereketiyle, ihlasıyla, bu sevgisi bu muhabbetiyle bu Allah için attığı adımlar Vesilesiyle Allah Teala yüzlerce sene ardımızdan gelecek nesillerimize, ümmetlere bu eserleri yine aynı böyle konuşacak şekilde saklayacaktır inşallah. Ve bu hayırlar, bu haseneler, bu sevaplar, bu mükafatlar size yazılacaktır. Çünkü siz sebep oldunuz. Şimdi buraya gelen olmasaydı, Allah için dinleyen olmasaydı, bu derslere merak edenler olmasaydı biz bunları konuşmayacaktık. Konuşmayınca da bizden sonra kimse de duymayacaktı. Demek ki bizden sonra gelecek olanlara, bizden kalacak olanların sebebi sizsiniz inşallah. Allah sizi güzel çığır açanlardan eylesin. Men sünneten hasene ten ve biha. Güzel sünnet çıkaranlar, güzel bir yol başlatanlar kendi yaptıkları amellerin ecri kendilerine, kıyamete kadar o yoldan gidecek, onunla amel edecek, o dersleri dinleyecek, etkilenecek, insanlara tebliğ edecek. Kişilerin sevapları, mükafatlarda bir miktar, bir misli onlara yazılacaktır. Onun için yaptığınız iş büyüktür. Bu sohbetlerin devamını sağlamanız, devam etmesine sebebiyet verecek şekilde gayret göstermeniz, bu fedakarlığınız, gerçi çok büyük bir fedakarlık değil, geçmiş büyüklerimizin yaptıklarına göre hiç de bir şey değildir ama, bu zamandaki fitne fesada göre, bu zamanda milletin ilgilendiği, Efendim eğlencelere göre, meraklarını mucib olan hadiselere göre sizin bu yola merak etmeniz, bu hadis-i şerifleri dinlemeniz çok büyük iştir Onun için Allahü Teala sizden razı oluyor İnşallah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit oluyor Ve en büyük duamız da bizden sonra inşallah niyet ediyoruz Yüzlerce sene daha bu sohbetler sürecek bu eserler bozulmadan devam edecek inşallah Allah ardımızdan bu hizmetleri yürütecek Hayırlı halefler halk edecek, yaratacak inşallah Bizim derdimiz sade bugün olmasın Sade biz olmayalım Kim bilir bizden sonra da niceleri yolunu şaşıracak Niceleri haber soracak Doğru ilim arayacak Kaynak eserler arayacak çok ihtilaflar çıkacak, çok kargaşalar yaşanacak, çok mehdiyim diyen çıkacak, fitneler diz boyu, karanlık gece parçaları gibi ortalığı saracak, milletin dini imanı yama olacak. Sabaha imanlı çıkan akşama yavur kalkacak çıkacak, akşam yavur yatan sabah evetim akşam Müslüman yatan sabaha kafir kalkacak. Öyle zamanlar gelmeden şimdi biz elhamdülillah sahip olduğumuz bu emniyeti, bu hürriyeti, bu imkanları, bu haberlerin neşri yolunda harcarsak inşallah Allahu Teala ve Tecceddes Hazretleri bu gayretimizi zayi etmeyecek inşallah. Şimdi Hazreti Mehdi'nin çıkışının yaklaştığına delalet eden emareler ve Hazreti Mehdi'nin Tanınacağı alametler bahsinde kaldık. Bu gecede size onları inşallah sayacağız. Evvela Hazreti Mehdi'nin tanınacağı alametler bahsindeyiz. Bugün bile Mehdi olduğunu iddia eden, Mehdi olduğuna inanılan insanlar var. Bunların hiçbirinde bu alametler uzaktan yakından yok. Fakat öyle cahil bir toplum var. Hiç hadis dinlememiş bir millet var. Önüne gelene Mehdi diye tabi oluyorlar. Bu adamlar televizyonlar kuracak kadar bütçelere malik oluyorlar. Tabii batılın destekçisi çok olur. Başta şeytan var. İnsanlar da batıla merak olur. Batıl yola para vermeye de merak olur. Hak yola vermekten kaçınırlar. Batıl yola saçarlar. Bunları yayın organları kurmuşlar Adam bana vahiy geliyor diyor Peygamberlere namaz duruyorum diyor E ben Mehdi'yim diyor Böyle insanların elinde Trilyonlar Ayarında bütçeler var Neşriyat yapıyorlar Kitaplar dağıtıyorlar 10 milyona mal edemeyeceğin kitabı Binlerce bedava dağıtıyorlar Bunların şey nereden geliyor Değilmenin suyu nereden geliyor Araştırdığın zaman İlginç bağlantılar çıkıyor Derin bağlantılar çıkıyor Çünkü neden Bunların İslam'ı karıştırdıkları Hakkı batılla karıştırdıkları Gerçek Mehdi'ye millet inanmasın diye Böyle sapık Mehdi'ler çıkararak Milleti Karıştıracakları Bazı Şer güçler tarafından, lobiler tarafından Localar tarafından tespit ediliyor Kimde bu Kabiliyet var Kimde bu inandırıcılık var Kimde bu sahtekarlık var Kimde şeytanın eli var desteği var Bunlar onları biliyorlar Onlara bayağı olanaklar sağlıyor, sağlıyorlar imkanlar sağlıyorlar Ve bu insanlar da şimdi Türkiye'de de var Dünyada da var Birçok sahtekar Mehdi adına çıkmıştır Çıkmaya hazırlananlar var Yakında bilmiyorum tabi duyabilirsiniz Bir kısa zaman içinde Belki de şaşıracağınız şeyler olacak. Bazı insanlar Mehdi'liğini ilan etmek üzere hazırlanmış durumdalar. Ama inşallah bu ders onların foyalarını meydana çıkaracak. Hakkı batıldan ayıracak, Muhammed Mustafa ayıracak sallallahu aleyhi ve sellem. Bizde bir şey yok. Siz de bunları dinleyeceksiniz, uyanık olacaksınız, şuurlu Müslüman olacaksınız. Önüne ge efendim gelen peşine gitmeyeceksiniz. Ben mehdiyim diye dur bakalım sende ne alamet var kardeşim diye sorma cesaretini kendinizde bulacaksınız bilmeseniz ne diyebilirsiniz üç beş de adam peşinde olursa uçuyor kaçıyor diye de efendim size bir yalan uydururlarsa siz de hemen etkilenirseniz ne olacak helak olursunuz 13'ün inşallah bu ders bize bir tiryak olacak bir deva olacak bir ilaç olacak şimdi. Evvela emel alamat Femina fe, ve mina ve mina sayacağız Alametlerin birincisi Enne ma'u kamisa Sallallahu aleyhi ve selleme Ve seyfehu Ve rayetehu Min murtın muhammeletin muallemetin sevda Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin Mübarek gömleği Mübarek kılıcı ve mübarek sancağı. Sancağı da tarif ediyor. Kadife kumaştan, siyah kadifeden ve nişanlı üzerinde böyle nişanlar var, belirtiler var, noktalar var, alametler var. Bu mübarek sancak Hazreti Mehdi'nin yanında bulunacak. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gömleği şerif, hırka ı şerif değil. Gömleği şerif. İç gömleği. Ve mübarek kılıcı ve sancağı. Fiyâ hücerun. O sancakta bazı köşeleri var, bölümleri var. Lem tünşer müzü tüf fiyâ sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra o sancağın tabi biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç sancağı var. Bir tane sancağı yok. Ama Hazreti Mehdi'nin çıkaracağı sancak yanında bulunduracağı sancağın farkı var. Öbür sancaklardan. O da nedir? Bazı köşeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti edeli hiç açılmamış o sancak böyle bohça şeklinde dürülmüş duruyor. Ve la tüşörü hatta Mehdi çıkana kadar da o sancak nerede duracaksa şu anda Topkapı Sarayı'nda veya şu sarayda veya şu müzede değil. Özel elde. Tabii özel ellerde neler var? Şu anda biz bunu bilmiyoruz. Sahabe-i kiramdan, Teabbim İzam'dan e, torunlara or Oralardan tabi bazı Hak eden cevata Nasıl intikal ettiğini Tabi burada Allahü Teala e, Hazreti Mehdi'ye Keramet olarak da onlar ona Bize intikal eden sakalı şerif Gibi birisinin vermesiyle intikal etmeyebilir de e, Allahü Teala keramet olarak direkt de ona Gönderebilir bir insan Bir sabah kalksa e, Bakabilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yanında durabilir Allahü Teala bunu e, keramet olarak dilediği velisine ihsan edebilir Hazreti Mehdi'de Yalnız tabi bu hususta ben size bir Nas bir delil okumuyorum Yalnız ben diye diyebiliyorum ki bu hadis-i şerife göre Resulullah sallallahu aleyhi ve gömleği Kılıcı ve sancağı onun yanında olacak Yalnız sancağın Alameti nedir Resulullah sallallahu aleyhi ve Vefat eder etmez dürülmüş Ondan sonra o sancak hiç açılmamış Aslında sahabe-i kiramın e, Seriyyelerinde Harp, e, harbe çıkarttıkları ordularda e, Hulefa-i Raşid'in zamanında olsun Ondan sonra olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sancağı harplere katılmıştır Bereket olsun diye Tabii aynı sancağı Dört halife zamanında da Ordular taşımıştır Ama birkaç sancak vardır Birçok sancak vardır Bu sancak Hazreti Mehdi'ye nasip olacak Sancak hiç açılmamış Kainatın Efendisi Vefat eder etmez e, Toplanmış Ve Mehdi Hazretleri Çıkıncaya kadar kendisini ilan edinceye kadar da O sancak hiç açılmayacak İlk olarak Hazreti Mehdi o sancağı Açacak Mektubun ala raeti El beyatü lillah Sancağın üzerindeki yazı Biat Allah'adır İtaat Allah'adır Ahdü <messizlik> biat İtaat sözü Teslimiyet sözü Boyun eğme sözü Allah'a aittir Bir insan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 Yazılan yazı artık siz de Arapça okuyabiliyorsunuz o kadar Kur'an okuyorsunuz işte Elbeyatülillah. Bu yazıya bakacaksınız, bu yazıyı arayacaksınız. Biat Allah'adır yazısıyla karşılaştığınızda tabii ki işler değişecek. Ve minha ikinci al alamet. Bu alametler neyi anlatıyor? O zatın gerçekten vaad edilen Mehdi muntazar, beklenen Mehdi olduğunu bize tanıtıyor Şaşırmamamız için açık nişanlar Belirtiliyor Enne alâ râsî ghamâmeten Mübarek başında bir Bulut peydalanacak Fiyâ münâdin yünâdi Bulutun üzerinde Bir münadi seslenecek dellal bağıracak Bu sesi herkes işitecek Yani siz Müslümanlar Hepimiz sağ olsak o vakitte bulunsak O buluttan gelen sesi duyacağız inşallah Tabii ki Mesele inanmaktır. Ben korkuyorum Şimdi Hazreti Mehdi'yi bekleyenlerden Bazıları Hazreti Mehdi geldiğinde Bu değil deyip inkar edebilirler İşlerine gelmeyebilir Hazreti Mehdi'nin getireceği yol Bak şu anda İslami cemaatlerden kime sorsanız Tabi Hz. Mehdi'yi inkar edenler de var İnkar edenlerin uğursuzluğu başlarına döner O ayrı dava Onlar zaten ehli sünnet olamazlar Ama ehli sünnet vel cemaat olan cemaatlerden Hepsi de Hz. Mehdi'yi beklemektedir Velakin Hz. Mehdi geldiğinde Sünnet seni ihya ettiğinde Onların çoğunun işine gelmeye Bilir Ve bu değildir de, demeye kalkabilirler Bu neye benzer? Korkarım Allah muhafaza buyursun Yahudilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i beklemelerine benzer Yahudiler yüzlerce sene, binlerce sene Tevrat'ta vaad edilen ahir zaman peygamberini beklediler Ve kitapsız müşriklere karşı ve Dinsiz kitapsız müşriklere karşı Mekke müşrikleri olsun, diğer Arap kabileleri olsun Diğer dünya üzerindeki şirk toplumlarına karşı Ahir zamanda gönderilecek olan Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmetine Allah'tan yardım isterler Harplere gittiklerinde Kafirlerle harp ettiklerinde o zaman onlar ehli kitap O zaman onlar Allah'tan gelen hak din var Tevrat O zaman o kitabı okuyorlar Ahir zaman peygamberin sıfatlarını buluyorlar İsmi orada yazıyor hepsi yazıyor Faran'dan çıkacak faran, Tevrat'ta Faran yazıyor Faran Mekke'nin adı Faran'dan çıkacak bütün hepsi belirtilmiş Kitabı açıyorlar Allah'ın kitabı olan Tevrat'ı açıyorlar Parmağını nereye koyuyorlar parmaklarını Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ismi şerifini Ve sıfatlarını beyan eden ayetlerin üzerine koyuyorlar Ve diyorlar ki Ya Rabbi Ahir zamanda göndereceğini vaat ettiğin nebi Ümmi hürmetine Senden yardım istiyoruz bu kafirlere karşı Bizi mağlub etme ya Rabbi diye Dua eder etmez Resulullah'ın hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem bütün harplerde galip geliyorlardı Yahudiler. Ne zaman işte kendi peygamberlerinin dinini değiştirmedikleri, kitabı tahrif etmedikleri, Tevrat ile amel ettikleri dönemde kimi araya koyuyorlardı, kimi vesile ediyorlardı Muhammed Mustafa'yı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne zaman ki tanıdıkları, bildikleri o peygamber geldi, Baktılar ki kimden geldi Araplardan geldi Onlar kimden bekliyordu İsrail oğullarından bekliyordu Eyvah dediler Peygamberlik ve saltanat bizden gidecek Tanıdıkları bildikleri halde bile bile Oğullarını tanımaktan öte Daha ziyade tanıdıkları halde inkar ettiler e Hani bu kadar sene beklediniz beklediniz beklediniz İşimize gelmedi dediler Artık Allah'ın laneti O kafirlerin üzerine yağsın Şimdi Efendi kardeşlerim Allah'a öyle yalvaralım öyle samimi olalım ki Ya Rabbi biz Hazreti Mehdi'ye inanıyoruz Biz Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem inanıyoruz Biz onun bu duyduğumuz bütün hadis-i şeriflerine ve rivayetlerine iman ediyoruz Bu zat gelse de ona yardım etsek diye aşk ile şevk ile hasretle bekliyoruz Biz bu imanımızı Allah'a gösterelim bu itikadı içimizde inşallah bulunduralım, barındıralım. Rabbimiz ve Teala da bu itikadımıza göre ya bizi kavuşturur ya da bizden gelecek nesillerden bu ihlasımız neticesinde bu bereket zürriyetimize, evladımıza, çocuklarımıza bile sirahat eder ve bizim nesillerimizden Hazreti Mehdi askerler yetişir. İnşallah diyoruz. Ama samimi olmazsak e, işimize gelene inanır gelmeyene inanmazsak ve Hazreti Mehdi gelende tabi ki şimdi belki bizim zamanımızda gelmeyecek ama Allahü Teala Hazreti Mehdi'ye karşı kimin samimi olduğunu Şimdi Hazreti Mehdi çıksa içimizden kimin tabi olup kimin yan çizeceğini Biliyor mu bilmiyorum Biliyor e Allah o ilmine göre o yanılmaz bilgisine göre muamele edecektir Öyleyse içimizde sakın yalan yanlış itikat bulundurmayalım Kayıtsız şartsız teslimiyet şu alametler belirdiği zata karşı Buluttan bir münadi dellal bağırıyor. Tabii bu bir melektir. Hâdel mehdiyyü halifetullâhi fettebi'ûh. İşte bu zat bulutun, bulut altındaki zata işaretle. Ve tehrucu minhâ yedün tüşîru nehvel mehdiyyü bil bey'ati. Buluttan da bir el çıkıyor. El el. Bizim bildiğimiz el var ya, biat ettiği zaman bir el bir ele ne yapıyor? El ele tutunarak Musafa eder şekliyle biat ediliyor. İşte buluttan bir el çıkıyor. O el Hazreti Mehdi'ye biat edilmesini gösteriyor. Bir yandan sesleniyor, bir yandan gösteriyor. Allahü Teala ne kadar açık alametler koymuş ki bunda da şaşıran. Tabii şaşıran olacak. Batıla gidenler şaşacak arkadaşlar. Ya da diyecekler ki teknoloji çok gelişti sinevizyon gösterisi yapıyorlar. Ya da diyecekler ki buluttan öyle bir ses... Efendim duyurtuyorlar Orada bir e, şey yapmışlar Aslında buluttan ses gelmiyor Orada bir el görünmüyor Bizim gözümüzü boyala, boyadılar İşte bir kabazlık var bu işin içinde diyen Yine inkar eden inkar edecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ay yarıldı da Mübarek parmağıyla Dağın bir tarafına bir parçası bir tarafına bir parçası Ebu Cehil görmedi mi? Ne dedi? Bu Muhammed gözümüzü de büyüledi dedi Ayı da büyüledi dedi Onun için İman Allah'ın hidayatıdır. İman isteyelim. Hidayat isteyelim. Buluttan bir el çıkacak. Hazreti Mehdi'ye biat edilmesine işaret edecek. Buluttaki nid münadi nida edecek. İşte Allah'ın halifesi olan Mehdi buzattır Hemen ona uyun. İşte bu itibarla size evvelki derslerimizde de ne dedik? Ulemaya göre Hazreti Mehdi'yi bu itibarla Ebubekir Sıddık'tan da üstün oluyor. Nasıl Ebubekir Sıddık'tan üstün oluyor? Çünkü e tabi sahabe olması açısı başka. Ama bu da başka bir itibar. Yönler farklı. Bu yön hangi yön? Hazreti Sıddık hakkında ne deniyor? Halifetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın halifesi deniyor. Hazreti Ömer hakkında ne diyor? Halifetü halifeti, halifeti Resulullah. Resulullah'ın halifesinin halifesi. Yani Ebubek halifesi deniyor. Ama Hazreti Mehdi hakkında hadis-i şeriflerde ne deniyor? Allah'ın halifesi deniyor. Hazreti Mehdi'ye Allah direkt tecelli ediyor. Tabii ki peygamber değil. Ama Allah Teala onda kuvvetini, kudretinin eserini öyle bir gösteriyor ki. Dünya tümüyle İslam'a giriyor. Dünyada şirkten, küfürden eser kalmıyor. Geçen sohbette anlattığımız gibi. Onun için işte Allah'ın halifesi Mehdi budur. Öyleyse buna uyun deniyor. Efendim, bu da çok büyük bir alamet ki bizi birçok karışıklıktan, e, dalaletten felaketten kurtarıyor. Ve <gülüyor> mina annu yagdisu qadiyben yabshin fi arzun yabshedin feyhdzru ve yuriku. Fe yuhdzru ve yuriku. Mubarek zat kerameti olmak üzere kuru bir dalı, kup kuru bir odunu. Alıyor kuru bir toprak, hiçbir şey bitirmeyen, yetiştirmeyen bir yeşillik başını çıkartmış değil. Öyle toprağa onu ekiyor, ektiği anda eker ekmez o kuru odun yeşeriyor, yaprak veriyor. Bunu da keramet isteyenler, madem sen hakikaten mehdisin göster bir keramet diyenler gözleriyle görüyor. Bu da büyük bir alamettir. Bak bunlardan haberdar ol. Kainat ne 1400 sene evvel anlattı bunları sahabeye de. Biz şimdi bu kadar ağzına eşiğine geldik. Nasıl böyle gafil kalırız? Neler olacak dünyada? Ve minen ne bu min hayetun. Toplanıyor insanlar biat etmeye gelmişler. Diyorlar ki bize bir ayet göster. Ayet ne demek? Yani doğruluğuna delil demek. Madem doğrusun, Allah'ın halifesisin, bize bir açık keramet göster. Peygamber olsa mucize olur. Aynı şeyi gösterir evliyaullah, onunkine keramet deniyor. Feyumi bi yedi ila tayrin fil hava Hemen o keramet isteyenlere göstermek üzere mübarek elini havadaki bir kuşa doğru tutuyor. Hemen kuş eline düşüyor. Eliyle gösteri göstermez havadaki kuş eline düşüyor Bunu da Keramet isteyenlere gösterecektir Ve minha Yine O Alametlerden Ennehu yuhsefu bi ceyşin Yak suydu nehu bil beyda Beyn el medine ve mekke Önümüzdeki hadis-i şeriflerde derslerde Çok şeyler anlatılacak Bunların tafsilatlarına girilecek tabi şu anda e, sade alametler olarak sıralamışız Bu hadis-i şerif ileride zikredilecek Ancak özet olarak alamet olarak ne anlatılıyor Dünyanın muhtelif yerlerinden Kafirler, münafıklar Bir ordu topluyor Çok büyük bir ordu Binlerce sayısı olan silahlı bir güç Hazreti Mehdi'nin Mekke'de çıktığını Ve biat edildiğini haber alır almaz Kafirliğin son bulacağını bilen kâfirler Büyük bir ordu teciz ederek Yola çıkarıyorlar Ve Mekke ile Medine arasında Beyda Büyük sahrada büyük çölde Mekke Medine arası biliyorsunuz 450 kilometre kadar Yani buradan Ankara gibi bir Mesafedir ve arasının da birçok yeri e, Mamur değildir hep çöldür Çoğu yerleri çöldür Ekseriyet çöldür O ordu Medine'den tabi Medine tarafından artık geliyor ne taraftansa Avrupa tarafından mı ne taraftan geliyor Medine tarafına geliyor Medine'den de hareket ediyor Mekke'de Hazreti artık Mehdi'ye saldıracak şekilde yola giriyor Medine ile Mekke arasında öyle bir ordu ki o zaman bir kadın anlatıyor çölde kalan tabi biliyorsunuz bedeviler çölde çadırlarda yaşayan bedeviler var şimdi de var o zaman da olacak O kadın manzarayı gördüğü için sonra görmeyenler anlatıyor Tabi bu hadis-i şerifler ileride zikredilecek Yani öyle bir ordu ki dumanından efendim göz gözü görmüyor Sahrağa kalkmış duman sarmış yani O kadar kalabalık Onları o kadın seyrederken Bir işine gidiyor artık deve mi sağlıyor ne yapıyor Kadın ağla mı giriyor ne yapıyor Bir de çıkıyor bakıyor ki Mümkün değil yani o ordunun bir anda kaybolması. Bir de bakıyor ki koca çölde bir yarık oluşmuş. Efendim ortada bir tane adam yok. Hatta onu görmeyen ilerideki birilerine çağırıyor falan. Onlar diyorlar ne oldu bağırıyor. Ya diyor burada öyle bir ordu gidiyordu ki. Vadi dolmuştu diyor. Göz gözü görmüyordu diyor. Şimdi ben gittim şurada inek sağıyordum ne yapıyordum. Bir de geri döndüm baktım yerler esiyor yerinde kimse yok. O orduyu Allahü Teala yerin dibine batırıyor. Bu ne büyük bir alamettir. Binlerce insandan ne eser var. Ne ölüsü var. Ne leşi var. Ne bir şeyi var. Allah isterse milyonlarca insanı bir anda yerin dibine geçirir. Ve bunun görgü tanıkları da olacak. Ve görenler şaşıracak Görmeyenlerin aklık başından çıkacak Nasıl olur böyle bir şey diyecekler ya e İşte diyecekler Buradan gidiyordu koca ordu Şimdi bir tane yok Nerede bunlar? Battı gitti Allah yardım ederse böyle eder Evet Ve minha Enneu yünadi münadim minessema Gökten bir münadi Seslenecek Eyvennâs Ey insanlar Bak ey insanlar dediği zaman yaşayan bütün insanlık bunu duyacak İşte Allah hidayet verdikleri iman edecek Hidayeti nasip olmayanlar hidayette Mera olmayanlar Allah kime hidayetten saptırır? Kimin derdi hidayet bulmak değilse Kimin derdi Allah'ın rızasının peşine düşmek değilse Allah ona hidayet nasip etmez Ama kimin derdi sizin gibi ben Allah'ımın rızası nerede? Habibinin rızası nerede? Hak nerede? Hidayet nerede? Ben onu dinleyeceğim, onu arayacağım, bulacağım, öğreneceğim, öğreteceğim, çağıracağım, davet edeceğim. Sizin gibi derdi olanlara Allah saptırmaz. İnşallah. Ama kimin derdi Kur'an değil, sünnet değil, hadis değil, alimlerin efendim, anlattıkları değil. Film, sinema, tiyatro, dizi, mizi. E, tabii ki Allah ona hidayet nasip etmez. Çünkü adamın, Namaza niyeti yok ki ezanda kulağı olsun. Adam Hazreti Mehdi gelse ben ona tabi olurum diye bir derdi yok ki gelsin Hazreti Mehdi'nin sohbetini dinlesin burada. Siz niye geldiniz dinliyorsunuz? E, Hazreti Mehdi çıkarsa hazır olayım, tanıyayım, yanlışa gitmeyeyim, batıla saplanmayayım, dalalete, helaket düşmeyeyim. Onun için geliyorsunuz değil mi? E tabi keyfinize mi geliyorsunuz? Burada size para mı dağıtıyorlar? Allah için geliyorsunuz. E demek ki bu hidayet arayışıdır. Allah size bir hidayet arayışı vermiştir Allah bu arayışınızı artırsın İlminizi artırsın Şuurunuzu artırsın Ama el alemin hiç bu tarakta bezi yok Adam aman Cübbeli hocada Ne anlatıyor belli değil Hurafe midir uydurma mıdır Şöyle olacak böyle olacak Bunları şimdi dinlemenin Ne anlamı var ne manası var diyor Kainatın efendisi Bu kadar hadis-i şerif beyan etti Adamın umurunda mı e şimdi Allah buna idaet nasip eder mi? Hazreti Mehdi çıksa şimdi buna ona asker olmak nasip olur mu? Ama size olur. Neden? Merak ettiniz. istekli oldunuz. Bak dinlemeye geldiniz. Gökten Münadi hidayet edecek. Ey insanlar. E bütün insanlar duyacak ama kaç kişi yola gelecek? İşte yol arayanlar yola gelir. Ama kulağını tıkayanlar. Efendim duyduğu halde duymazdan gelenler. Allah onlara ne yapsın? Şu sofra şurada kuruluyor. Allah'ın hidayeti başınızdan aşağı saçılıyor. Gelen geliyor, gelmeyen gelmiyor. Sizi buraya zorla mı getirdiler? Allah içinize bir hidayet hevesi koydu. Allah Teala o hevesi artırsın dediğim o dua diyorum size. İnne Allah kat'a ankumul cabbarine vel munaafikine ve eşyahum Ey insanlar, Allah bugünden sonra Cebbarların Zalimlerin Zorbaların Münafıkların yüzlülerin, Sahtekarların Kafirlerin Ve taraftarlarının Gücünü kuvvetini devletini şevketini izzetini heybetini Kesmiştir Koparmıştır Atmıştır Bundan sonra dünya üzerinde bir dinsiz kitapsız imansız ikiyüzlü sahtekar münafık hakim olamayacaktır Bitti Bitto saatteki alpt dönemi. Milleti kandırırlar, başlarına geçerler. Biz de Müslümanız derler, iki yüz saatekarlar. Kur'an'ı öperler, başlarına koyarlar. Milleti mahvettiler. Senelerce millet peşlerine gitti. Bunlar da Müslüman diye ondan sonra milletin her tarafını açtılar. Ya bunlar bu düzenler ne diyor? Allah dünyada ceppar, zalim, zorba, Amerika, Yahudi Efendim Birleşmiş Milletleri Avrupa bilmem ne birlikleri Bunların iş gücü gitti diyor Allah kesti kopardı diyor Ve velâkum hayra ümmeti Muhammedin Sallallahu teala aleyhi ve selleme Size Ey insanlar Ey bütün insanlar Ey dünya halkı Size Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Ümmetinin en hayırlısı Dikkat edin Gökten gelen nidadır bu Gökten gelecek Çağrıdır bu duyurudur bu Ümmeti Muhammed'in en hayırlısını Başınıza geçirdi Allah diyor Diğer rivatette Allah Cabir Hazretlerini Başınıza geçirdi diyor Hazreti Mehdi'nin lakabı neydi Geçen derste anlattık Cabirdi Niçin Cabir deniyor Müminlerin kırık kalplerini ediyor telafi ediyor, müteselli ediyor. Niçin Cabir deniyor? Kafirleri, münafıkları, zalimleri cebrediyor, kahrediyor, katlediyor, kırıp geçiriyor. Cabir o demek. Allah sizin başınıza ümmeti Muhammed'in hayırlısı. lakabı ı Cabir. Vesmu Muhammed İbni Abdillah. ismi Abdullah oğlu Muhammed olan. Babasının adı Resulullah'ın babasının adı sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi adı Resulullah'ın adı sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah oğlu Muhammed adındaki Hazreti Mehdi'yi sizin başınıza geçirdi Felhaku bi Mekke'te İlhaku bi Mekke'te çabuk ey insanlar herkes seferber olsun Hz. Mehdi çıktı Mekke'de hemen Mekke'ye koşun diyor fe inneul Mehdi'yi işte hidayete ermiş ve hidayete erdiren Hazreti Mehdi odur şu anda Mekke'dedir çıkmıştır İlanını yapmıştır, biatlar başlamıştır Bütün dünya halkına nida ediyor Allah Ey insanlar çabuk Mekke'ye koşun Allah Allah İşte o zaman Bakalım evini bırakabilecek misin? Barkını bırakabilecek misin? Çoluk çocuk seni telaşa sokacak mı? Bu imtihanlar zordur, beklersin beklersin Tam beklediğin gelir yan çizersin sen Bakalım o zaman Dükkanım var mı diyeceksin, işim var mı diyeceksin, işten atılırım mı diyeceksin, maaşımı alamadım mı diyeceksin, efendim ayarlamam gereken işler var, birkaç ay daha vazifem var mı diyeceksin, işte Rasulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem nasıl cihat emri geliyordu, hadi tebukeye çıkacaksın, ah hurma bahçelerimiz var tam meyveler olmuş, biraz devşirelim de öyle gidelim mi diyeceksin işte. Böyle imtihanlarsa haberin başına da gel. Allah bizi dayanamayacağımız imtihanlara tabi etmesin. Yaptığı imtihanları kazananlardan eylesin. Bu imtihanlar zordur. Şimdi laf, laf, laf konuşmak kolay. Atarsın tutarsın azdımeti gelir. Her şeyi mi seferber ederim şu dur budur? Vallahi yarın bunu gökten münaadini nidalse bir de bakarsın o en başta esip savuran adam var ya kıvırmış ya ben bu kadar yakın tahmin etmiyordum ne bileyim kardeşim aniden geldi ya E ben ne bileyim aniden geldi bizde sana burada 1995 yok 2005 demiyoruz ki kardeşim Alametler bunlardır Hale bordaysa arşın burada Herkes şu sene bu sene diyor 10 sene var 20 sene var 50 sene var 100 sene var Allah bilir Biz sana alametleri söylüyoruz bu alametleri bulmadıktan sonra kimse seni kandırmasın diyoruz bu alametleri bulunca da kimse seni durdurmasın diyoruz. İşte vazife bu. Ve minha enel ardu tukhrij afladeke bi diyan mislelstuane atimne Hazreti Mehdi'nin çıktığı zaman yeryüzü içinde bulunan altın madenlerini dışarı vurmaya başlayacak. Oho! Hoca efendi desene hiç gidilmez ya. Niye? E bir de baktın ki evin bahçesinden kocaman direk gibi sütun gibi altın çıktı E şimdi sen bu altını bırak da git ki Aç susuz Mekke'de ne yiyeceksin ya? E ya. İşte ne diyorum sana işler zor alacak Kolay olmayacak Yeryüzü diyor nasıl olsa artık kıyamet yaklaştı Altının gümüşün kimseye yarayacağı yok Direk gibi altınlar Direk ne demek biliyor musun? O caminin direkleri var ya koca koca direkler yani bizim camiye bakmasın, bizim caminin buranın direkleri, apartman direkleri, bunlar küçük. Sen Fatih Camisi'nin direklerini biliyor musun? Süleymaniye'nin direklerine git, fil ayaklarını biliyor musun fil ayakları? Oo, kaç ton. O direkleri gör işte bak, kafandan takken düşer, o kadar uzun direkler. O direkler gibi altınları toprak çıkaracak, dışarı atacak. Bir de bakacaksın böyle koca koca sütunlar gibi altın madenleri, altın Dışarı vurmuş. Şimdi millet bir küpe için, bir yüzük için birbirinin kafasını kırıyor, millet birbirini öldürüyor ya. O kadar altını sokakta görenler ne yapacak acaba? İşte kıyamet yaklaştı. Ve minha'ina kulubun ve kesretu barakatil ard. Hazreti Mehdi'nin alametlerinden biri. İnsanların kalbi çok zengin olacak. Şimdi çıkanlar hiç Mehdi olabilir mi ya? Şu anda insanların kalpleri o kadar fakir ki. En çok da kimin kalbi fakir biliyor musun? Parası en çok olanların kalbi fakir. Şu anda en çok kimin kalbi zengin biliyor musunuz? Fakir fukaranın kalbi daha zengin. Bir ekmeği bir soğanı olup kırıp yiyenin kalbi o kadar zengin ki bir de gelirsin sana da ekmeğinin yarısını verir ha o fakir. O kapıcı Müslüman. O zenginler var ya ne kadar zenginse o kadar da cimri oluyor. İnsanların kalbi zengin olacak diyor. Şu anda kimin kalbi zengin be? Herkesin kalbi fakir olacağım öleceğim diye. En zengin adam işler kesat ki diyor öleceğim diye. Aç kalacağım diye korkuyor be. Ya? Demek ki şu andaki çıkanlar teker. Hz. Mehdi'nin zamanı olsaydı şimdi herkesin kalbi nasıl olacaktı? Kalpler çok zengin olacak. Belki ellerde o kadar imkan bulunmayacak ama kalplere Allah öyle bir zenginlik bahşedecek, lütfedecek ki. Kimse kimsenin malında gözü olmayacak, tamağı olmayacak, tenezzülü olmayacak, mudanası olmayacak. Kalp zenginliği. Zenginlik nedir? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zenginlik gönül zenginliği, leşelgini ankesretle arat. Çok mal, mülk, para, altın, eşya dolar, markla, Euro euroyla zenginlik olmaz Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o zenginlikler insanın kalbinde olmadıktan sonra insan o kadar parası olsa bile cimrilikten Karun gibi batar gider. Şimdi hazineleri de milletin başına bela oldu. Kendisi kendisi başına bela oldu. Musaciram şimdi köye hazineleri varmış da o da belli değil tabi de ne oldu, çalındı bilmem ne oldu. Ee. Karuna hayretmeyen sana hayreder eder mi? Ne çalıyorsun ya? E hırsızlık durur mu? Milletin kalbi fakir. Adam trilyoner olsa hırstan doymuyor. Gece gündüz durmuyor. Daha nasıl kazanacağım? Aç kalacağım. İşler kesat diyor ya. Asgari ücretle geçinen fakir maşallah. Allah bir bereket vermiş o duruyor. Ama şu anda tabii fakirlerin de çoğu sabreden fakir değiller. Onlar da oraya dalıyor, buraya dalıyor, yalan söylüyor, kandırıyor. İşte gasp yapıyor bilmem. O da o da ayrı bir bela. Şükreden zengin, sabreden Fakir denk geliyor. Nerede? İkisi de kıt şu anda geliyor. 13'ün Hazreti Metin zamanında yeryüzünün bereketleri o kadar çoğalacak, o kadar çoğalacak ki mahsuller, ürünler, bereketler yemekle değil, dökmekle bitmeyecek. E o zaman tabii ki bolluk olacak. Bolluk oldu mu? Gönüllerde zenginlik olacak. Adam şimdiki gibi gidip de efendim e, karpuz alacak parası yok, fasulye alacak parası yok. Veyahut alırsa ondan yarım kilo, ondan yarım kilo mesela e, birçok meyveyi tezgahta görüyor çocuğuna meyveyi alıp yediremiyor. Şu andaki fakir fukara insan. Ama o zaman öyle bir bereket olacak ki. Herkesin yedi yönde yemediği arkasında büyük bir zenginlik. Allah ihsan edecek. Ve ne o yukricu kenzel kâbetil fiya faksimu fi Cebrail Taala Hazreti Ali Efendimizden rivat edilen Nuaym İbn Hammad'ın rivayeti Ka'benin içinde bir hazine var. Neyse şimdi suut hükümeti duymasın. Sıkışırsa o hazineyi çıkartmak için Kabe'yi de açar. Ama Ka'benin altında ne varmış? Gömü var, gömü. Kabe'nin altında hazine var. Öyle bir hazine ki Kabe'nin içine gömülmüş. Hazreti Mehdi'ye Allah izin verecek Kabe'de gömülü olan o hazineyi çıkaracak Allah Allah O ne hazinedir o Bütün hazineyi Allah yolunda cihat Kafirlerin küfrünü şirkini Sona erdirmek ve İslam'ı dünyaya hakim etme uğrunda Kabe'den çıkan hazineyi Allah yolunda dağıtacak Bu da çok büyük bir alamettir Çok büyük bir delalettir Bu da vuku bulacak en büyük alametlerden biridir Kabe'nin hazinesi diye geçer kitaplarda Tabii ki şu ana kadar kimse buna Teşebbüs edememiş, tevessül edememiş Tabii bu rivayeti ben biliyorum da Onlar bilmiyor mu? Onlar benden iyi biliyor Amma ve lakin Allah Teala Kimseye o cesareti vermemiştir Hazreti Mehdi gelinceye kadar da Hiç kimseye Allah Kabe'nin içindeki Hazineyi çıkartma cesaretini Vermeyecektir, imkanını, fırsatını Vermeyecektir, Allah Hazreti Mehdi'ye Nasip edecektir Ve mina ennu İstırcu tabutü sekîneti min gâri antâkiyete emmin buhayretı taberiyete fe yukhraju hatta yuhmal fe yud'u beyne bi beyti'l mektise fe izâ nazara ileyihil yehud eslemû illâ qalîlen minhum bu da çok büyük bir alamettir Hazreti Mehdi olduğuna delalet edecek bir nişan da şudur ki tabutü sekîneti Sekine Tabutu Duydunuz mu Sekine Tabutu diye bir şey Onu Antakya'daki mağaradan çıkaracaktır Şu anda Sekine Tabutu gizlidir Antakya'da bir mağaradadır Bu Antakya'da çok antika bir yerdir Bu Antakya şehri Türkiye'nin hudütlerindedir Orada da çok işler olmuştur tarih boyunca ve olacaktır Evet Şeytan da Dağ Petüler çıktığı zaman şeytan secdeye kapanacak. Dağ Petüler şeytanı gebertecektir yine Antakya'da. Şeytan Antakya'da olacaktır o zaman. Antakya ile ilgili rivayetler daha çok da duyacaksınız önümüzdeki derslerde. Antakya'daki bir mağarada bir rivayet Taberiye Gölü'nde. Taberiye Gölü meşhurdur. Efendim, Yejiğcuj Mejcujun içecekleri göl. Onun başından gelenler sonuna bırakmayacak. Koca gölü içip bitirecekler ama tabii o Hazreti Mehdi'nin şu andaki saydığım alametlerinden bir zaman sonradır. Taberiye gölünden Sekine tabutunu çıkaracaktır. Sekine tabutu nereden kalmadır? Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'dan kalmadır. Bu bir tabuttur. Bildiğimiz tabut biz diyoruz yani ölü koyduğumuz tabut gibi sanduka. Tabut yani sandukadır. Mukaddestir, kutsaldır. Evet Şamun Aleyhisselam İsrailoğullarının peygamberlerinden O zaman ileri gelen İsrailoğulları Ona dediler Müşriklerden kitapsızlardan çok çektik Bir hükümdarımız yok Allah yolunda cihat etmek istiyoruz Bize bir hükümdar tayin etti ey Allah'ın peygamberi Biz onun refakatinde maiyetinde Allah yolunda kitale ve cihata çıkalım Kafirleri gebertelim dediler. O zaman İsrail oğulları peygambere bağlı. Biliyorsunuz Musa aleyhisselam ile İsa aleyhisselam arasında binlerce, on binlerce peygamber gönderildi. Tevrat'ı yaşatmak üzere hepsi de İsrail oğullarına gönderildi. Bazı gelene diyorum ki her köyde bir peygamber bulundu. Bazen İsrail oğullarındaki Şam ve civarında bin tane peygamberin aynı günde yaşadığı tarihler ve bulmuştur. Peygamberden bu talep bulununca o da onlara dedi ki aynı bugün demin temas ettiğim konuya işaret eden <gülüyor> Bak şimdi cihad edeceğiz, cihad edeceğiz diye heves ediyorsunuz. Korkarım diyor, cihat size farz edildiğinde siz savaşmazsınız. Onlar dediler ve malene alllanukatle fi Ya bizim Kafirler çocuklarımızı esir etti bizi yurtlarımızdan çıkarttı kitapsız müşrikler bize saldırdı başımıza gelmeyen kalmadı bir hükümdar gelse Allah'tan yardım gelse biz nasıl savaşmayız biz deli ya yurtlarımızı geri alacağız çocuklarımıza kavuşacağız böyle dediler. Allah Teala bir zaman savaşa izin vermez vermez vermez vermez nasıl Mekke döneminde vermedi de Medine döneminde verdiği gibi nasıl Mekke döneminde sahabe-i kiramdan heves edenler gelirler ne zaman savaş izni çıkacak şu kafirlere? Dalacağız diye izin verilmedi biliyorsunuz Namazınızı kılın zekatınızı verin Kafirlere el dokunmayın çünkü şu anda gücünüz yetmez Medine'de İslam devleti kurulunca Allah Teala Cihat emret O zaman da millet dediler e Şimdi zaten Medine'de rahat ettik oturduk tam yattık aşağı Şimdi nereye gidiyoruz ya Bu sefer de öyle dediler e, Beni İsrail de yine peygamberlerine ne dediler Tabi savaşacağız dediler biz istiyoruz dediler ne zaman savaş farz edildi tevelle illallah keli İşlerinden çok azı sözünde durdular Allah biliyor. Ekseriyet sözlerinden döndüler. Biz şimdi demedik, şöyle demedik, böyle demedik. Vallahu alimun biz zalimin. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Allah kim sözünde duracak, kim sözünde durmayacak hakkıyla bilendir. Allah bizi sözüne sadık erlerden eyleye. Vekalelev nabiyyu innallaha Allah kat taluta melike. Peygamberleri onlara dedi ki: Allah size Talut isimli komutanı hükümdar olarak tayin etti. Siz başınıza bir komutan istemiyor muydunuz? İşte komutanınızın adı Talut, mübarek zat. E şimdi bunlar hem komutan tayin et bize dediler, şimdi de komutanı beğenmediler. Dediler ki: Enna ikun le aleyna ve -nâ -nâ -nâ bil ve min -el Ya bu komutan dediğin adam hiç zengin değil dediler. Biz ondan daha zenginiz. Çulsuzun birini başımıza seçtin. E yahu siz bana sipariş üzerine şunu seçme diyeceksiniz yoksa Allah kimi seçti onu mu dinleyeceksiniz? Allah bu zatı seçti fakirse fakir Ama Allah ona ilim verdi hikmet verdi İnne Allah astafa Allah onu seçti Allah istediğini seçer ve Allah ilim yüksekliği verdi ona ilimde üstün sizden öyle mi kabul Cisimde de üstün öyle bir gücü var kuvveti var ki on taneyi katlayıp havada birbirine vurduruyor Gücü var mı var ilmi var mı var e parası yoksa yok Allah onu seçti. Vallahi temülküm ve inşallah mülkünü dilediğine verir. Sizin istediğinize vermez. Vallahi alim. Allah mülkü geniş, imkanları geniş. Her şeyi hakkıyla bilen Allah akıl mı öğretiyorsunuz? O zaman baktılar ki, pabuç pahalı. Dediler ki o zaman bize bir ayet, bir nişan göstersin. Bunun saltanata geçtiği ve bizim başımıza hükümdar olduğunun delili ve ayeti nişanı Allah tarafından nedir? İşte evvelce sekine tabutu Musa Aleyhisselam zamanında, Harun Aleyhisselam zamanında vardı İsrailoğulları o tabutu Musa Aleyhisselam'dan sonra önlerine çıkarıyorlardı Her harpte o sandukayı önde gezdiriyorlardı O sandukada ne var? Allah'ın sekineti var, rahmeti var, feyzi var, bereketi var O sandukayı gördü mü? bir Orduya Allah'tan öyle bir cesaret ve metanet ve kuvvet geliyor ki o sanduka geldiği anda isterse 50 kişi olsun 50 milyonu yener. Öyle bir sanduka. Ve Kâlelum Nebiyün peygamberleri dedi ki Bakara suresinden okuyorum ha. Size hikaye anlatmıyorum ha. Bakara suresi. Bir sayfayı hemen hemen bir sayfa okuyorum, okudum okudum şimdi. Peygamberleri dedi ki inna ete mulki Taalut'un hükümdar olduğunun ayet ve delili şudur ki En yetiye kubut tabut O tabut gelecek o tabutu onlar biliyorlar meşhur tabut Tabut kaybolmuş Allah bunlardan bereketi rahmeti sekineti almış Onun için yenilmeye başlamışlar gavurlar bunların yurdunu istila etmiş Kitapsızlar gelmiş ehli kitabı mahvetmiş O tarihte O sekine tabutu olsa hiçbir gavur bunları yenemez Fî sekinetün min rabbikum Hani o tabutta Rabbinizden bir sekine var Sekine demek güven huzur Emniyet, yatışma yani. O ta sandukayı görür görmez rahatlıyorlar. Ve bekiyetun mimma tereke alumu Musa ve Harun. Musa ve Harun ailesinin eserleri var. Musa Aleyhisselam'ın sarığı var. Harun Aleyhisselam'ın sarığı var. Sandukanın içinde Musa Aleyhisselam'ın, Aleyhisselam'ın ayakkabıları, nalinleri, pabuçları var. Ondan sonra Tevrat-ı Şerif'in levhaları var. Allah'tan gelen levhalar. Aynen duruyor. Tehmülü'l-Melaike, tabutu melekler taşıyor. O tabut Beni İsrail'de var iken, o sanduka önlerinde harbe katılırken hiç yenilme diye bir şey bilmezdiler. Ne zamanki peygamberleri dinlemediler, Tevrat'ı değiştirmeye başladılar, Allah o sandığı kaldırdı. Ne zaman ki Allah talûtu yeniden hükümdar tayin etti o peygamber vasıtasıyla, o zaman peygamber onlara dedi ki, bak bunun komutanlığının ayet ve nişanı nedir? O kaybolan sanduka var ya ne zamandır? Arıyorsunuz bulamıyorsunuz Ve onun kayboluşundan beri Hiçbir zafer kazanamıyorsunuz O tabut geri gelecek <gülüyor> Eğer siz Allah'a peygambere inanıyorsanız Bak ben sizin peygamberinizim Size bunda büyük bir ayet var O tabutun geri gelmesi büyük bir ayet olacak Hakikaten de bir de baktılar Melekler taşıyor Tabut kendi kendine geliyor Melekler görünmüyor tabut görünüyor Sanduka geliyor ya E neyle geliyor melekler getiriyor Melekler görünmüyor sanduka görünüyor İçinde de Musa Aleyhisselam'ın sarığı, mübarek ayakkabıları, Tevrat levhaları Hakikaten o sanduka geldi işte Ondan sonra kısa uzun gidiyor Şimdi ondan sonra tabi İsa Aleyhisselam zamanında kadar Enbiya'dan yine Beni İsrail biliyorsunuz çok yaramazlıklar ettiler Yahya Aleyhisselam'ı şehit ettiler Zekeriya Aleyhisselam'ı şehit ettiler Yahya Aleyhisselam'ı şehit etmeye kalktılar işte. İsa Aleyhisselam neler ettiler İsa Aleyhisselam Allah göklere kaldırdı ona saldırdılar Böyle hainlikler yapınca Tevrat'ı, İncil'i değiştirdiler ve sahire yaptıkları, döktüklerinin hatta hesabı yok. Allah bu tabutu yine ne yaptı? Gizledi. Nerede şimdi bu tabut? Antakya'daki dağlardaki bir mağarada. Yerini ancak kim bilir? Ancak allah Teala Ya Hoca Efendi böyle bir şey olsaydı Amerika bunu uydudan bulurdu. Sen öyle zannet. Amerika neyi bulacak ya? Daha kocaman ırklar, milletler çıkıyor Afrika'da daha yeni yeni de. Hiç dünyayla alakaları yok. Hiç kimse onları keşfedememiş. Daha geçen de ilan ettiler dediler okyanusta birkaç tane ada bulduk bugüne kadar hiç o adalar keşfedilmemiş. Maaran içindeki sandukayı Allah gizlediğini nereden çıkaracak? Yeşüç de Meşüç binlerce milyonlarca nüfusu var dünya üzerinde daha onların nerede yaşadığı keşfedilmemiş. Onun için siz sakın ha o nerededir o sanduka olsaydı bulunurdu falan zannetmeyin. Allah'ın gizlediğini kimse çıkaramaz Allah'ın çıkardığını kimse gizleyemez. İşte Hazreti Mehdi geldiğinde... Antakya'daki mağaradan sekinet tabutunu çıkaracak ve o tabut taşınarak Hz. Mehdi'nin önüne getirilecek O zaman Hz. Mehdi nerede bulunacak? Mescid-i Aksa'da imam olarak bulunacak Beyt-i Maktis'te Mescid-i Aksa'da getirilip tabut önüne konulacak Bunu gören Yahudilerin hepsi Müslüman olacak Ancak Yahudilerden çok azınlık kalacak Pek azı Müslüman olmayacak geri kalan Yahudiler o çekine tabutunu Musa Aleyhisselam'ın emanetlerini kutsal emanetlerini gördükleri tabutta hemen im iman edecekler İslam'a girecekler. İşte bu da çok büyük bir alamettir. Bu zamana kadar Hristiyandan Müslüman duyulur da Yahudiden Müslüman olan parmakla gösterilecek kadar azdır. Bak o zaman külli bir İslam'a giriş Yahudi ümmetinde çok büyük İslam'a giriş olacak inşallah. Ve mina anne uymefile İsrail. İnşallah bunların hepsinin Tafsilatı tek tek kıssalar halinde gelecek. İsrail oğullarına Musa aleyhisselam denizi yardığı gibi, nasıl ki asasıyla vurup da denizden geçtiği gibi, Hazreti Mehdi de denizden geçerken deniz açılacak yol olacak, denizin dibi kub kuru kalacak ve Hazreti Mehdi denizden geçecek. Bu ne büyük bir alamettir ya. Bu ne büyük bir mucize. Musa aleyhisselam'a mucize olan Hazreti Mehdiye keramet olacak. Çünkü ben size ne dedim Kerametle mucizenin nitelikleri açısından farkı olmayabilir Hatta bazı keramet mucizeden de daha kuvvetli ve güçlü görünebilir Aradaki fark sadece şudur Mucizenin sahibi peygamberlik iddia eder Kerametin sahibi velilik iddia eder Fark sadece o zatların makamındadır Yoksa gösterdiklerinde değildir Gösterdikleri Abdülkadir Geylani ölüyü diritmiştir Dolayısıyla ölüyü diritmek İsa Aleyhisselam'ın mucizesidir Ama bir bizim ümmetten bir veliye de nasip olur Bunların arasında fark yoktur. Fark sadece Abdülkadir Geylani peygamber değildir, velidir, İsaacan peygamberdir. Yoksa gösterdikleri eşittir. Çünkü hepsinin yaratan Allah'tır. Kudret sahibi ancak Allah'tır. Ölüyü dirilten Allah'tır. Denizi yaran Allah'tır. Celle Celaluhu. Dolayısıyla kullara takılıp kalmayan. Ancak bazı kulunun peygamberliğini ispat için o mucizeyi gösterir. Bazı kulunun veliliğini ispat için Allah keramet ona gösterir. Verir ihsan eder. Yine veren Allah olduğundan arada fark yoktur. Yemîn <Sessizlik> min <Sessizlik> Horasan fe yursalûne bilbey'a. Horasan'dan Horasan neresidir? İran'da bir vilayettir. Şu anda İran hudutlarında bir vilayettir. Bir de Erzurum yöresinde vardır o değildir. O Erzurum yöresindeki meşhur değildir. Hadis-i şeriflerde geçen Horasan şu andaki İran hududundaki Horasan'dır. Oradan siyah sancaklarla Ordular Hazreti Mehdi'ye yardıma gelecek Ve Ona biatlarını gönderecekler Biz sana tabi olduk diyecekler sonra kendileri de Ordular halinde Hazreti Mehdi'ye yardıma iltihak edecekler Mavaraun Nehir'den Yani işte Buhara'dan, Semer, Özbekistan'dan diyelim Türkmenistan, Türkistan, Türkiye Cumhuriyetlerden de Hazreti Mehdi'ye büyük ordular gelecektir Seyit Hazretleri Seyit Maliki Hazretleri Allah rahmet etsin Şefaat nail etsin geçen sene geldiğinde vefatından evvel iki sene evvel geldiğinde Türk milletinden Hazreti Mehdi'ye büyük ordular nasip olacaktır hadis-i şeriflere göre demiştir Onun için Horasan'dan tutun Mavera'ın Nehri'den çıkın Türk milletinden yine Hazreti Mehdi'ye siyah sancaklar halinde çok büyük ordular iltihak edecektir inşallah Türk milleti Necip şerefli bir millettir İnşallah İslam'a hizmet ettikleri gibi sonunda da edeceklerdir inşallah. Başında ettikleri gibi sonunda da edeceklerdir inşallah. Ve Mina Nöyisti Meryem aleyhisselam bir önemli hususta Meryem oğlu İsa aleyhisselam ölmemiştir. Gökte ikinci kat camaada dünya hayatıyla yaşamaktadır ve İsa aleyhisselam gökten necektir. Hazreti Mehdi ile birleşecektir ve usalliyet İsa halvou bir alameti de Hazreti Mehdi olduğuna delalet arkasında İsa aleyhisselam namaz kılacaktır. Kâmet getirildiğinde sabah namazında Mescid-i Eksa'ya girecek. İsa Aleyhisselam cemaat tıklım tıklım. Bütün millet İsa Aleyhisselam'a yol açacak. Onun gökten indiğini anlayacaklar. Ve Hazreti Metin arkasına kadar gelecek. Hazreti Metin onu geri, görünce geri çekilecek. Sen Allah'ın peygamberisin geç buyur. Sen kıldır diyecek. İsa Aleyhisselam ise feynne akatü kıymetleke bu kâmet senin için getirildi. Sana niyet kâmet edildi ben geçemem diyecek. Hz. Mehdi bizim ümmetten olan zat imam olacak. İsa Aleyhisselam gibi hülül azim peygamber ona cemaat olacaktır. Bu ümmet o kadar şereflidir ki İsa Aleyhisselam'ın imamı bile bizim ümmettedir. Onun için Hz. Mehdi büyüktür, çok büyüktür arkadaşlar. Ve bu imameti Müslim hadisi şerifinde de geçmektedir. Sahih hadis şeriflerde Müslim'de de Hz. Mehdi'nin meslekta imamla İsa Aleyhisselam'ın ardında kılacağı rivayet edilmiştir. Şimdi onun için... Ben Mehdi'yim diyenlere de ki İsa Aleyhisselam nerede? Sen Mehdi'sen İsa Aleyhisselam arkanda görelim cemaat olarak da Senin de bir Mehdi olup olmadığına not verelim diyeceksin anladın mı? Bu alametleri bilenler şimdi şaşar mı? Şaşırır mı? Ne kadar hurafe duysalar, ne kadar böyle efendim hokkabazlık görseler kapılır mı? İşte bu ilimdir, bu ilimleri bilmeyenler yamulur ve mina ve diğer alametler efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde bulunan peygamberlik mührüne benzer bir mühür bulunacağı dilinde tutukluk olacağı biliyorsunuz tutulduğu zaman mübarek dili sağ ile sol baldırına vurarak dilinin açılacağı çözüleceği hilyesi ve şemailini geçen hafta değil belki daha evvelki hafta bilmiyorum hatırlayamıyorum saymıştık yani mübarek şeklini şemailini tipini nasıl olacağını o esmerliğini vs. vasıflarını Onlar da alametler olarak topluca O dersin tümünü bir alamet sayarsanız O alametlerin tümünü bir değerlendirirseniz Zaten o vasıflara Haiz olmayan insanların Mehdi olmayıp Sahtegar oldukları ortadadır Şimdi Hz. Mehdi'nin Çıkışının Yakınlığına delalet eden Emareler ve nişanlar Anlatılacaktır İnşallah Allah hepinizden razı olsun, bu duada size yeterli olsun.